Yok Karagel, yok olmuyor. Tamam tamam, sinirlenme diyorum işte. Hak dostum, oldu mu? Oldu da birader, niye bu kadar zor ettin? Sana zor edince benim keyfim yerine geliyor birader. Hak dostum, şeker şey, öpülesi mahluk. Of dostum, of! Yanlış oldu, hak dostum diyecektin. Hak dostum, başlıyor efendim. <gülüyor> başlıyor. Merhabalar efendim. Merhaba, merhaba, benden de merhaba. Nasılsın, kara gözüm? İyidir, iki gözler. Ne yapıyorsun, ne var ne yok? Bir şey yaptığım yok, oturuyorum işte. E, yaramaz bir durum yoktur inşallah efendim. Her şeyin aklı başında, yaramazlık eden yok. Ee, başka? Ne olsun başka, sanki yıllardır görüşmüyoruz ha. E, yeni görüştük diye hal hatır sormamak mı lazım kara gözüm? Ya uzun zamandır görüşmesek ister hal hatır sor, ister satır sor. Ama şimdi yeni görüştük ya, ne zıt mırt bana hal hatır soruyorsun. İşte mesele de bu. Ben sana incik boncuk soruyorum da, sen bana hiç nasılsın Hacıvat? İyi misin? Bir derdin, bir sıkıntın var mı diye sormuyorsun birader. Senden fırsat mı kalıyor? Alıyorsun ağzına lafı makineli tüfek gibi takı takı takı takı takı takı. Atıyorsun duruyorsun ya. Belki diyorum aklına gelir diyorum. Sen de sorarsın diyorum ama nerede? Ben de belki bu hacivat biraz susar da laf bana gelir diyorum. Yani sussam konuşacaksın ha? Sen sussan bak neler olacak. İyi iyi tamam sustum buyur. Ben de sustum tamam. Hayır sen susmayacaktın. Ben susacaktım. Sen de devreye girecektin hani. Evet daha yeni seneye girdik doğru diyorsun. Devre devre. Ha yarı devre mi son devre mi? Yok daha maçın ilk dakikalarındayız Karagöz'e. Ya gol var mı gol? Hemen de lafa çevir, hemen, hemen. İyi de, ben de öyle birden zınk diye durunca şaşırdım. İlk defa saha bana kalınca andiramanlı değilim, alışkanlık, alışkın değilim. Aman gören de diyecek ki hiç bu kara göz. Aman gören de diyecek ki bu kara göz hiç ağzını açmıyor hiç. Doğru, ağzını bıçak açmıyor. İyi, iyi madem konuş buyu. Konuş diyorsun, bana diyorsun, tamam. Eee... Ayy... Havalar da iyice soğudu bu aralar. Ee, bu... Zam üstüne zamı, zam üstüne zamı. Eee... <gülüyor> Değil mi Hacı Batcığım? Ee, bizim mahallede kaldırım taşları nasıl bozulmuş? Şu belediye yolları yapmadı gitti ha. Değil mi? Ya böyle tek başına konuşursan deliler gibi oluyor. Olmuyor yani. <gülüyor> Sen de lafa dalsana. <gülüyor> değil mi diyoruz? Lafa bir şey katsana birader. <gülüyor> ne yapayım? Sen sus dedim birader. Sus da gözlerin konuşsun demedim. Bir he de, öyle de, böyle de, ya de, ha de. Bir şey de ya. He karaközüm, ha karaközüm, ya karaközüm. <gülüyor> ee, evet, tamam. Ee, ya bu e, biraz... Ya hiç bu aralar pazara çıkamadım, pazarda fiyatlar nasıl, zam, mam, var mı şeylerde de, sebzede, meyvede filan, <gülüyor> Öyle Karagöz. Yahu rezil etme beni millete, ortaya bari bir konu at da onu getirelim, <gülüyor> hadi bakayım. Atayım o zaman Hava havabüs. Havabüs, havabüs ne ya? E tamam, havabüsler hakkında konuşabilirsin yani. O ne ya öyle ya? Havanın havası bisküvitin büsü birleşmiş, havalı bisküvit mi olmuş? Yok, uçan bisküvi. senin deyiminle bisküvi, bisküt. Ha, bir de tesi var doğru. Evet. Bir kere o havanın havasıyla bisküvitin büsüyle istese de birleşemez. Çünkü bisküvit, bisküvit değildir. Zaten bisküvidir. Yani olsa olsa bis olurdu. Vay be. Pek güzel konuşuyorsun. Olsa olsa elimin tersi olurdu. O da pek güzel olurdu. Ah. Oh, ah. Oh. Altı üstü diyeceksin ki ulaştırmada yeni kolaylıklar sağlanıyor. Artık İdo'dan feribottan inen yolcular için hava alanına götürülen araçlar tahsis ediliyor efendim. Ha, evet sevgili dinleyiciler. Bugün iyi ki bugün lafı üzerime almışım. Yoksa bu hacivatın bugün doğru kelam edeceği yok. İyi iyi. ...seni görüyoruz işte. Hayat boş, dünya boş sevgili dinleyiciler. Siz siz olun, o kıymetli kafanızı ona buna takmayın. Elinize alın bir bardak çay, atın bacak bacak ne için. Kira nasıl ödenecek, pazar nasıl edilecek diye düşünmeyin. Düşününce bir şey değişmiyor zaten. Göz açıp kapayana dek kirada geliyor. Boğazda bitmiyor, tek biten şey çayınız olsun. O da hep doğsun, gönlünüzde neşe olsun, içinizde huzur olsun, yolunuz açık olsun, olsun, olsun, olsun. Hayırlı yolculuklar olsun. Hayırlı yolculuklar. Ama niye öyle dedin ya? Beni de öyle delirttirdin. Hayır, lafın gidişi oraya doğru gidiyordu da ondan efendim. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. E, geldik bugün de güzel, e, çok e, özel, ves özel. sohbetimizin sonuna. Her ne kadar sıkılı çile afola. Tamam abiciğim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaşçığım en ucuzumu bu. Seslendirme sanatçısı. Bu pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Yazan Tuğba Ceyhan Karaduman. Buyur abi sen. E, <gülüyor> buyurun. Aynen aynen buyurun <gülüyor> abi. Seslendiren Savaş Bayındır. Serkan Öztürk. Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan. Paris söyleyebilen birini bulsaydık ya. <gülüyor> ya. gürültü yapmayın <gülüyor> stüdyodayız. Tamam <Abi. gülüyor>